51. Sohbet Dünyaya meyil vermemek Bu konuşma hicretin 545. yılında Şaban'ın 20'sinde yapılmıştır. Dünyanın tamamı hikmettir. Ahiretle alakalı amellerin tamamı kudrettir. Dünya hikmet üzerine kurulmuştur. Ahiret ise kudret üzerine kurulmuştur. Öyleyse hikmet evi olan dünyada güzel amelleri terk etme. Kudret evi olan ahirette de dünyadaki amelin kudretini acize sevk etme. Hikmet evinde ameli hikmetiyle işle. Amelin kudretine güvenip dayanma. Kaderi kendine mazeret sayma. Kader böyleymiş ne yapayım? Kaderde olmadığı için güzel ameller işleyemedim demeye kalkışma. Zira nefs kaderi mazeret gösterip onunla hüccet beyan etmeye ve böylece amelleri terk etmeye kalkışır. Sakın bu oyuna gelme, kaderi mazeret olarak gösterip işin içinden ayrılmaya kalkışmak tembellerin işidir, miskinlerin işidir, kader ancak emirlerle nehilerin haricinde mazeret olabilir. Mümin ne bu dünya ile tatmin olur ne de ondakilerle. O dünyadaki nasibini alır fakat kalbiyle de izzet ve celal sahibi hakka doğru meyleder. Kalben ona güvenip dayanır. Mümin bu hayatta Allah ondan dünya hırs ve emellerini uzaklaştırıp kalbinin kendi huzuruna gelmesine izin vereceği zamana kadar kalır. İyice kemal erince özünün elçiliği vazifesiyle kulunun kalbinin kendi huzuruna yükselmesine izin verir. Kulun özü yani batını kalbe, kalpte nefsi mütmaniye ve itaatkar uzuvlara çıkar. Bu esnada Allah Kemale Ermiş bulunan bu kulunu aile efradının maaşiyet derdinden kurtarır. Aile efradı ona muhtaç olmayacak duruma gelir ve onunla aile efradı arasında kendisini meşgul edecek bir şey kalmaz. Ayrıca şah yüce olan Allah onu halkın şerrinden de korur. Kendilerini ona itaat ettirir. Onun kalbi ile diğer insanların ve fanilerin arasını ayırır. Böylece Kemal'e ermiş bulunan bu mümin İzzet ve Celal sahibi Rabbi ile tek başına kalır. Öyle ki kendisine nispetle sanki diğer insanlar hiç yaratılmamıştır. Sanki aziz ve celil olan Rabbinin kendisinden başka yarattığı hiçbir varlık yoktur. İzzet ve Celal sahibi Rabbi yaratan olarak kendisi de tek yaratılan olarak kalır. Rabbi onun matribi olarak o da Rabbinin talibi olarak kalır. Rabbi onun aslı, o da Rabbinin feri olarak kalır. Allah'tan başkasını tanımaz, bilmez. Onun gayrisini görmez. Allah onu bütün diğer varlıklardan ayırır. ondan nisbetle onu adeta ölmüş hale getirir. Daha sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltecektir. Şani gücü olan Allah sırf halk için, Onların işleri ve hidayetleri için o Kâmil kulun aralarında adeta yeniden yaratır. O, aziz ve celil olan Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla halktan kendisine gelebilecek eza ve cezalara sabreder, katılır. Tek gayesi insanların ihtiyaçlarını görmek ve hidayete ermelerini sağlamaktır. Allah yolunun yolcuları, tasavvuf erbabı, kalplerin ve batınların bekçileridir. Halkın kalplerini batıldan, kötü ahlaktan, menfi temayül duygu ve ihtiraslardan korurlar. Allah'tan başkasıyla değil. Bilakis yalnız hak ile kahim olurlar. Yalnız hak ile birlikte bulunurlar. Allah'tan gayri için değil. Bilakis sırf Allah rızası için amel işlerler. Ey münafık! Senin bu Allah dostlarından haberin yok. İmandan haberin yok. Allah ile ünsiyetin ne olduğundan haberin yok. Yakında ölecek ve ölümden sonra pişman olacaksın. Nadim olacaksın. Kalben kekeme olduğun halde sırf lisanın fesahati ile kanaat et. Kalbin kemale ermediği halde dilinle güzel konuştuğun için bununla yetinme. Bu sana fayda vermez. Fesahat kalp içindir, lisan için değil. Kişiye ebedi hayatta faydalı olacak olan kalbin fesatidir. Yani kalbin masivadan temizlenmiş olmasıdır. Yoksa dilin fesati, dilin güzel konuşması değildir. Ey kalbi ölmüş kişi! Ey Allah dostlarından uzaklarda bulunan kişi! Ey Allah dostlarına sırtını dönmüş kişi! Ey kendisiyle ve halkla Allah'a karşı perdelenmiş kişi! Kendi haline binlerce defa ağlar. Başkalarına ise bir defa ağlar. Ya Rabbi, ben dilsizdim. Sen beni konuşturdun. O halde benim konuşmalarımdan halkı faydalandır. Benim elimde onların ıslahını tamamla. Kemal'e erdir. Aksi halde beni yine dilsizliğe çevir. Ey ahali! Ben sizi kızıl ölüme çağırıyorum. Kızıl ölüm, nefse, hevaya, tabağa, şeytana ve dünyaya muhalefet etmek, halkın kötü fiil ve hareketlerinde onlardan ayrı durmak ve masivahi yani Allah'tan gayri şeyleri tamamen terk etmektir. Bu hususlarda mücadele ediniz, yeyse düşmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Zira hiç şüphe yok ki, Aziz ve celil olan Allah her gün bir yaratıştadır. Allah'ın kudreti yüklünce isteyiniz. Hikmet zaviyesinden istemeyiniz. Kudret zaviyesinden isteyiniz. Allah'ın kudretinin taalluk ettiğini isteyiniz. Kendi ilminiz zaviyesinden değil, Allah'ın ilmi zaviyesinden isteyiniz. Kalbinizle özünüzle isteyiniz. Ruhunuzun derinliklerinden gelen arzularla isteyiniz. Ses kalabalığı ile istemeyiz. Sadece dilinizle istemeyiz. Kendi ilminizin ve kendi kudretinizin nüfuz edemediği canipten isteyiniz. Onun huzurunda her şeyden iflas bayrağını çekmiş bir ayak üzerinde durunuz. Onun hakkında herhangi bir hükümde bulunmayınız. Onun hakkında bir miktar tayin ve tespiti yapmayınız. İçinizde bulunmadığı, içinizden gelmediği halde, ona sevgi isyanına kalkışmayınız. Ona karşı güç kuvvet gösterisine kalkışmayınız. Onun tedbirini sizin cahillere olan tedbirinize bertaraf etmeye kalkışmayınız. Kim ki ilmiyle amil olmazsa o cahildir. Öğrendiklerini ezberlediği ve manaları ile amel ettiği için bildiğini çok sağlam ve katı biliyor olsa da. Amelsiz olarak ilim öğrenmen ve öğrendiklerini amel etmemen seni insanlara götürür. Onlara bağlı. İlminle amil olman ise seni Allah'a götür. Allah'a bağlı. Ayrıca seni dünyada zahit yapar. Sana kendi batınının özünü ve iç yüzünü gösterir. Seni hep zahir ve dış güzelliğine bağlanmaktan kurtarır. Batın ve iç güzelliğine ehemmiyet vermeyi ilham eder. İşte o zaman Aziz ve Celil olan Allah... Seni kendisine dost edin. Zira hiç şüphe yok ki bu durumda sen, Sırf onun için salih olmuş, Onun rızası için ıslah-ı nefs etmiş bulunuyorsun. Aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. O, bütün salihleri kendisine dost edinir. Arah Suresi 196. Ayet Allah salih kullarına hem zahiren, Hem de batinen sahip çıkar. Onların zahirlerini, Hikmet eliyle, batınlarını da ilminin eliyle terbiye eder. Böylece salih kullar, Allah'ın gayrinden korkmazlar. Onun gayrinden bir şey beklemezler, ummazlar. Sadece ondan alırlar. Sırf onun için, onu rızası için verirler. Onun gayrine karşı ürkek dururlar. Ancak onunla ünsiyet ederler. Ancak onunla tatmin olurlar ve huzura kavuşurlar. Bu zaman, ahir zamandır. Onda hakikatleri tersine çevirme hareketleri çoğaldı. Hakikatler ters yüz edilir oldu. Bu zaman bir fetret devridir, nifak devridir, yalancılık devridir. Ey münafık! Sen dünyanın kulu kölesisin. İnsanların kulu kölesisin. Onlara mürayelik ediyorsun. Amellerini onlar için işliyorsun. Onlara gösteriş için işliyorsun. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın senin üzerindeki nazarlarını ise unutuyorsun. Dünya ahiret için ameller istediğini iddia ediyorsun. Allah için ameller istediğini iddia ediyorsun. Halbuki bütün amellerin ve kastın dünya içindir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlar niye buyuruyorlar? Kişi içinden öyle gelmediği ve istemediği halde ahirette ilgili amelleri zahiren yaparsa ismi ve nesebi ile çağrılarak göklerde lanetlenir. Kişi içinden öyle gelmediği ve istemediği halde ahiretle ilgili amelleri zahiren yaparsa ismi ve nesebi ile çağrılarak göklerde lanetlenir. Ey münafıklar! Ben sizi hüküm ve ilim yolundan biliyor, tanıyorum. Fakat sizi açıklamıyor. Azî ve celli olan Allah'ın örtüsüyle örtüyorum. Vahsan. Huzurlarından utanmıyoruz. Günahlardan ve zahiri, necaset pisliklerden temizlenmedi. İçinin temiz olduğunu iddia ediyoruz. Oysa kalbin tamamen temizlenmedi. Kalbin tamamen temizlenmediğine göre acaba özün ne hal? Kalbin temizlenmediğine göre özün Nasıl temizlenmiş ol? Sen Allah'ın kullarına karşı edepli olamadın. Halbuki Allah'a karşı edepli olmaktan bahsediyor, onun huzurunda edepli davrandığını iddia ediyor. Muallim, öğretici senden razı değil. Sen onun huzurunda edepli olamadın. Emirlerini kabul etme Mecliste oturur, baş köşe irtikal edersin. Kendini oraya layık görürsün. Tam bir tevhid ehli olmadıkça ve bu tevhid Allah'ın huzurunda sübut bulunmadıkça konuşmaya hakkın yok. Beden yumurtasından sıyrılmadıkça, velut hücresinde oturup Allah ile ünsiyet kanalının altına girmedikçe, ihlas tanesini toplayıp müşahede suyundan içmedikçe, sonra da horoz oluncaya kadar bu vaziyette kalmadıkça konuşmaya hakkın yok. İşte bu safhalardan geçtiğin zaman Tavukların bekçisi ve koruyucusu olursun. Daneleri önce onlara yedirmeyi tercih edecek duruma gelirsin. Müezzin olursun. İnsanların gece gündüz uyarıcısı olursun. Onları izzet ve celal sahibi Allah'a itaat ve ibadet hususunda uyarır, ikaz edersin. Ey Cahil! Elindeki not defterini bırak, buraya gel. Şurada benim huzurumda otur, başını ve dinle. İlim not defterlerinden değil Büyüklerin ağzından Öğrenir Süslü sözlerden değil Kamil kişilerin hal hareket ve tavırlarından Öğrenir İlim bu not defterlerinden Süslü ve yapmacık sözlerden Ve bütün varlıklardan Geçenlerden ve yalnız Allah ile bir olanlardan Öğrenir Bütün mesele Senin önce kendinden de Onlardan da geçebilmek Sonra da Allah ile yeniden vücut bulabilmendir. Önce Allah'tan gayri ne varsa hepsinden geç. Hepsine nispetle ölü durumuna gel. Sonra da tekrar onunla ve onun içindir. Az ve Cel olan Allah'ın yolunun hademeleriyle sohbet et. Arkadaşlık ve dostluk et. Onların meclislerinde bulun. Onlar ki herhangi bir hacet için Allah'ın kapısına gelmezler. Çünkü Allah'ın emirlerine uyup yerine getirmek, neyilerinden kaçınmak ve kadara rıza göstermek onları öyle meşgul etmiştir ki herhangi bir hacet için onun kapısına varmaya vakit bulamazlar. Allah'ın kendileri hakkındaki iradesi ve fiiliyle hareket ederler. Allah'ın ne kendileri hakkındaki bir irade ve fiil için ne de başkaları hakkındaki bir irade ve fiil için herhangi bir itirazları bir çekişmeleri yoktur. Ne azda ne çokta Ne yüksekte ne alçakta Allah herhangi bir itirazda bulunmazlar Onun irade ve fiiline daima baş eğerler Teslim olurlar Nefsinin istek ve arzularını elde etmek hırsıyla ona hizmet edip Allah'ın hizmetinden yoksun kalma Allah dostları hiç de ihtiyaçları olmadığı halde Zaman zaman halktan bir istekte bulunma külfet ve zahmetine katlanır bunu onlara sırf halka bir rahmet olsun diye Allah ilham eder. Çünkü aslında halktan istemeye kendilerinin ihtiyacı yoktur. Esasen istediklerini de kendi nefsleri için istemezler. Zira onların nefsleri nefsi mutmainne mertebesini ermiş ve kendilerinde dünya ile alakalı irade ve istek kalmamıştır. Sen Allah dostlarının nefslerini kendi cahil nefsin gibi sanırsın. Senin cahil nefsin seni kendi hizmetine almıştır. Seni kendi iradesi ve hevai şeyhane arzuları istikametine kullanmaktadır. Eğer senin aklın olsaydı muhakkak nefsinin hizmetkarlığından sıyrılır, aziz ve celil olan Rabbine hizmetle meşgul olur. Bir yükseliş olarak bunu behem hal yapardı. Senin yapacağın doğru hareket nefsinin istek ve arzularına cevap bile vermemek O'nun söyleyeceği sözlerle arana bir duvar çekmektir. O'nu tıpkı bir deli dinler gibi dinle. Sözlerine asla iltifat etme. Şehevi batıl ve faydasız zevk ve arzularına kulak asma. Senin mahvolman da O'nun mahvolması da O'nun istek ve arzularını kabul etmen nedir? Eğer O'nun batıl isteklerini kabul eder ve yerine getirirsen, işte o zaman her ikiniz de mahvolursunuz. Senin kurtuluşunda onun kurtuluşu da onun istek ve arzularına karşı gelmenli. Nefs Allah'a itaat ettiği zaman onun rızkı her yandan bol bol gelir. İsyan ettiği ve kibirlendiği zaman ise rızka sebep olan vasıtalar ortadan kalkar. Üzerine eza ve cefalar musallat edilir. Böylece nefs helak olur, mahvolur. Onun dünyası da Ahireti de hüsrandır. Allah'a itaat eden nefsin sahibi daima hizmete ve yardıma mazhar Nerede bulunur ve nereye giderse Allah onun kısmetini kendisine ulaştırır. Çünkü ondan razıdır. Allah'a itaatkar olan nefsin sahibi onun üzerine farz olan vazifeleri gönül sevinci içinde ve hiçbir külfete duymadan eda eder. Hem de kalbi Allah'tan başka şeylerden arınmış, huzurları da Dünyalık ve O'nun fuzuliyatı kazanma sıkıntısından kurtulmuş olarak Ey nimetlere gark edilmiş kişi Sana verilen nimetlere şükret Aksi halde o nimetler elinden alınır Şükür ile nimetlerin kanadını kes Aksi halde o nimetler yanından uçar gider Ölü mehid, izzet ve celal sahibi Rabbi karşısında ölendir Her ne kadar dünyada diri ise de Ömrünün, şehevatının, zevklerinin ve Batıl heveslerinin tatmini peşinde geçiren kişinin Yaşıyor olması ona ne fayda sağlar ki? O manen ölmüştür. Sadece surete şeklen ve zahiren yaşamaktadır. Allah'ım Bizi sana nispetle, sana olan vazifelerimizi Eda mülazası bakımından dirildim. Deritol Senden başkalarına nispetle senden başkalarına bağlanmama mürahazası bakımından bizi öldür, ölüdür. Ey yaş itibariyle ihtiyar, fakat mizac itibariyle sabit çocuk olan kişi, bu çocukluk halin mizacının daha ne zamana kadar dünyanın kötü ahlakı peşinde sürükleyecek, sen dünyanın bu kötü ahlakını kendine en mühim gaye haline getir. Bilmez misin ki senin en mühim gayen, sana en çok ehemmiyetle lazım olan şey. Ben senin için En mühim olan şeye yönelmeli Bütün himmet ve gayretini O'na sarf etmeniz. Halbuki şu anda sen Dizginleri O'nun elinde olanın Yani dünyanın kulusun Yoların O'nun elinde Unutma ki eğer işin dünyanın elinde olursa Sen dünyanın kulusun Ahiretin elinde olursa Ahiretin kulusun Eğer Aziz ve celil olan Allah'ın elinde olursa, Allah'ın kulusu. Nefsinin elinde olursa, Nefsinin kulusu. Heva ve heveslerinin elinde olursa, Heva ve heveslerinin kulu İnsanların elinde olursa, insanların kulusu. Öyleyse dikkat et. İpini ummiyetle kimlere teslim ediyoruz? İpin daha çok kimlerin elinde bulunur? İçinizden çoğu yalnız dünyayı düşünür. Yalnız, Dünyalık için çalışır. Ufak bir zümre de vardır ki ahireti de düşünür. Dünyanın da ahiretin de Rabbi olan Allah'ın rızasını düşünen ise pek nadirdir. Sen yalnız Allah'ın rızasını düşünen ve amellerini sırf onun rızası için yapanlarla arkadaşlık, dostluk ve garenlik et. Onlara hüznü edeple davran. Kendileriyle çekişme, niza etme. Onları kusur ve noksanlıkla itham etme. Sonra kendin o duruma düşersin. Onlara kötü davranma. Edep dışı hareket etme. Sonra mahvolursun. Helak olur. Akıllı kişiler olunuz. Akıllı kişiler gibi hareket etmez. Siz amellerinizle Allah'a karşı adeta övünüyorsunuz. Halbuki Allah'ın nazarında sizin o amellerinizin bir sinek kadarı kadar değeri yoktur. Mer ki gerek Halvet, yalnızlık anlamınızda ve gerekse bütün diğer hallerinizde Allah'a karşı hep ihlasla hareket etmiş olasınız. Hiç tükenmeyen hazine sıdıktır, doğruluktur, ihlastır. İzzet ve celal sahibi Allah'tan korkmaktır. Yalnız ve ancak ondan ummak ve her halde ona dönmek ve ona teslim olmaktır. Sen önce iman etmelisin. Allah'ın dinine teslim olmalısın. Sonra da Allah dostlarına inanmalısın, güvenmelisin. Bu inanç seni onlara kavuşturur, onların arasına katar. Allah dostlarından beni gördüğün zaman ona kanadını ser, tevazu göster. Ona karşı saygıda ol. Onun halini kendisine bırak. Hal ve hareketlerini yadırgam, Onunla çekişme, kavga etme. Onun hal ve tavırları karşısında sükürt et. Kötü davranışlarında ona eza cefa etme, sıkıntı verme. Bilmediğin hususlarda konuşarak onu taciz et. Unutma ki ilim ve bir de bilmediğin hususlarda teslimiyet, İslam'ın ta kendisidir. Unutma ki ilim ve bir de bilmediğin hususlarda teslimiyet, İslam'ın ta kendisidir. Ey ilmi ve imanı zayıf kişi, senin yanında ne dünya var ne de ahiret. Senin ne dünyan dünya ne de ahiretin ahiret. Bunun sebebi şudur ki sen... İzzet ve Celal sahibi Allah'a karşı hüsnü edep beslemiyorsun. Onun dostlarını ve peygamberlerinin yerine kaim olan abdalları yani evliya kullarını töhmet altında tutuyorsun. Onlar ki İzzet ve Celal sahibi Allah onları Peygamberlerin yerine vekil tayin etmiş, peygamberlere ve sıddıklara yüklediği vazifeleri onlara da yüklemiştir. Ayrıca peygamberlerin amelleriyle ilimlerini onlara teslim etmiş, kendi nefs ve hevalarının tasallutundan onları kurtarmış sonra da bizzat kendi ihtiyakiyle onları yeniden yaratmış ve kendi huzurunda durdurmuştur. Aziz ve celil olan Allah, evliya ve abdal kullarının kalplerini masivadan yani Allah'tan başka her şeyden temizlemiş, dünyayı da ahireti de, halkı da onların eline ve tasarrufuna vermiştir. Allah onları kendi kudretini gösterir, kendi hükmünü ve ilmini öğretir. Onların Kuvvet ve kudreti Allah Allah tarafındandır. La havle ve la kuvvete illa billahü'l-aliyyü'l-azim sözü doğrudur. Bu Allah'ın kudreti taallük etmeden kainatta hiçbir kımıldamanın olmayacağını ve kimsenin en ufak bir güce sahip bulunamayacağını ifade eder. İşte Allah'ın evliya ve abdal kulları bu söze sadık kalarak Gerek kendilerinin kuvvet ve kudret vehimlerini ve gerekse halkın kuvvet ve kudret vehimlerini bir kenara itmişler ve aziz ve celil olan Allah'ın kuvvet ve kudretine yapışmışlardır. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Asap'tan muaz, hep şöyle dua eder: Allah, eğer beni murad ettiğimi yapmayacaksan, o zaman bana senin murad ettiğini sabır ve tahammül gücü ver. Ey o. Oh, Kaderi rıza göstermek kavgalar, çekişmeler ve didişmeler sonunda dünyalıya nail olmaktan daha güzeldir. Kadere rıza göstermenin sıdıkların kalbinde usule getirdiği tatlılık, nefsane arzularla zevklere nailiyetin verdiği tattan çok daha büyüktür. Allah dostlarının nazarında kadere razı olmak dünyadan ve bütün dünyadakilerden çok daha tatlıdır. Zira Allah'ın takdine razı olmak her halükarda hayatı güzelleştirir, tatlılaştırır, huzurlu kılar. İnsanlarla hem ilme hem amele hem de ihlasa sahip bir dille konuş. Amelsiz sadece ilme sahip bir dille konuşma. Zira böyle bir dil ne sana fayda ne de yanındakilere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. İlim amele çağrıda bulunur, seslenir. Eğer icabet ederse ne ala? Aksa ilim geçer gider. Amelsiz ilmin bereketi gider. Kendisi ise senin aleyhinde delil olarak ortada kalır. İlmine meftun bir alim olur. İlmin ağacı senin yanında kalır. Meyvesi ise yok olur gider. Çünkü onun meyvesi ameldir. İlminle amil olmayınca meyve yok demektir. İzit ve Celal sahibi Allah'tan, kendi huzurunda senin için bir hal ve makam nasip etmesini iste. Eğer sana bu makamı nasip ederse bu sefer de onu gizlemeyi iste. Allah'ın sana verdiği bu hal ve makamı açığa vurmayı ve onu başkalarının duymasını hiçbir şekilde arzu etme. Zira aziz ve celil olan Allah ile arandaki bir şeyi açığa vurmaktan hoşlanman senin mahvolmana sebep olur. Sakın ha. Amellerine ve manevi hallerindeki gelişmelere mağrur olma. Bunlarla övünmeye kalkışma, ucuba düşme. Zira hiç şüphe yok ki ucub kişiyi zulme, tuğyana, azgınlığa ve günahkarlığa sevk eder. Az ve celil olan Allah'ın gazabına uğramasına sebep olur. İnsanlarla söz muhabbetinden ve onların yanında kabul ve itibar görmüş olmaktan da şiddetle sakın. Zira böyle bir durum sana zarar getirir, fayda getirmez. Neticesinden emir olmadıkça ve aziz ve celil olan Allah'tan kalbine kati bir işaret gelmedikçe konuşma. Bir cümle dahi sarf etme. Düşün bir kere. Eğer evinde yiyecek bir şeyler hazırlamamışsan, bir kısım insanları orada yemeğe nasıl davet edebilirsin? Nasıl ki bir bina inşa edileceği zaman önce temele ihtiyacı varsa ve Bina ancak temelinin üzerinde yükselebiliyorsa tıpkı bunun gibi Allah dostları kervanına katabilmek için önce bir temele ihtiyaç vardır. Önce kalp arazin kaz. Ta ondan hikmet suyu fışkırıncaya kadar. Sonra ihlas, mücadele ve salih amellerle binayı yap. Ta köşkün yükselinceye kadar. İşte bundan sonra da insanları oraya çağır, davet et. Allah'ın Bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini senin ihlasının ile ihya et, dirildi. Halk senin kalbinin içinde olduktan sonra onlardan ayrı kalmak ve halvete çekilmek sana ne fayda verir ki? Hayır, hayır. Eğer halvete çekildiğin zaman halk senin kalbinin içindeyse yani kalbini masivadan temizleyemediysen ne sende hayır vardır ne de halvetin. Zira Kalbinde Allah'tan başka şeyler bulunduğu müddetçe sen o halvette huzursuz olarak sadece oturmuş olursun. Ünsiyet Allah ile olmalıdır. Halbuki bu durumda nefs, şeytan ve heva senin arkadaşlarındır, yarenlerindir. Çünkü onları kalbinden silip atamamışsın. Kalbin hakikaten Allah ile ünsiyet ettiği zaman ise aile efradınla bir arada bulunmuş olsan dahi sen halktan Halisin, berisin. Kalbinde Allah ile ünsiyet yerettiği ettiği zaman beden duvarın yıkılır. Maddi hissiz zevk ve idrak duvarların yıkılır. Buna karşılık basiret gözün açılır. Böylece onun fazlını ve eşyadaki fiilini görür ve takdiri ilahiye razı olur. Ondan başka dayanıklar aramaya kalkışmazsın. Kim ki sımsıkı şeriata sarılmakla beraber hallerden bir halet içinde bulunur, ve bunun yanında içinde bulunduğu o haletin daha yukarısını, daha aşağısını, zevalini ve bekasını temenni etmezse, işte o kimse Allah'ın takdine rıza göstermiş, Allah'ın fiillerine muvaffakat etmiş ve Allah'a kulluğu hasıl olmuş demektir. Yazık sana! Yalan söyleme! Allah'ın takdine razı olduğunu iddia ediyorsun. Fakat bir sinek, bir lokma, bir söz ve ufak bir hasiyet meselesi, Allah'ın takdiri karşısında seni hemen değiştirebilirim. Yalan söyleme. Ben ne yalanlarını dinlerim, ne onlara bakarak hareket ederim, ne de söylediğin yalanlarda seni tasdik ederim. İnsanlar içinde kalplerine hakikatler ilham edilen kişiler pek nadir. Onların kalplerine yalnız kendilerine mahsus öyle bir takım ilhamlar verilir ki, bu ilhamlarla onlar hayr-i şerden ederler ve hayır üzerine karar kılarlar. Onlara nasıl böyle ilhamlar gelmesin ve ayrı şeylerden nasıl ayırt etmesinler ki? Kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar, onun sözlerine, yaşayışına, hareket ve davranışlarına sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Resulü aleyhisselama aşikare vahiy gelmiştir. Onun yolunda olanların ise kalplerine batınen ilham gelir. Hakikatlerin tecellisi vuku bu olur. Çünkü onlar Peygamber aleyhisselamın Kendilerine emretmiş bulundukları Bütün hususlarda Onun varisleri ve tabileri dediler Eğer sen Peygamber aleyhisselama Hakikaten tabi olmak istiyorsan Ölümü çok hatırla Zira hiç şüphe yok ki Ölümü hatırlamak Nefsinin, hevai ve hevesinin Şeytanın ve dünya perestinin Karşısında sana yardımcı olacaktır Ölümü çok çok hatırlamakla Onların seni azdırmasından ve hak yoldan çıkarmasından kurtulabilirsin. Ölümden öğüt ve ibret alamayanın başka öğüt alacağı bir yol daha yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Vaiz, öğütçü, nasihatçı olarak ölüm yeter. Züht sahibi de olsan, hırsla ve tamahkarca rızık peşinde de koşsan nasip insana gelir. Ne var ki eğer züht sahibi olursan, Rızkın sana ulaştığı gibi ayrıca kendin de aziz olur. Hırsla ve tamahkarca rızk peşinde koştuğun zaman ise rızkın seni yine bulur. Fakat bu takdirde aziz olamazsın. Münafık yanında diğer insanlar bulunduğu zaman Allah'tan utanır. Daha doğrusu Allah'tan utanır gibi hareket eder. Yalnız başına kaldığı zaman ise Allah'tan çok az haya eder veya hiç haya etmez olur. Bahsın. Eğer Allah hakikaten iman etmiş ve O'nun seni her an gördüğüne, sana şah damarından daha yakın bulunduğuna ve seni murakabe ettiğine inanmış olsaydın, muhakkak ki O'ndan haya eder. Ben size hakkı söylüyorum. Hakka yakalıyorum. Sizden asla korkmuyorum. Herhangi bir şey beklemiyorum. Benim nazarımda, sizler ve yeryüzündeki diğer bütün insanlar, ancak birer sivrisinek Veya birer tohum tanesi Mesabesindesiniz Zira ben zararı da Faydayı da sizden değil Ancak izzet ve celal sahibi Allah'tan bilir. Benim nazarımda kölelerle efendiler Esirlerle hükümdarlar Müsavidirler Gerek nefsinize ve gerekse başkalarına Yalnız şeriatın ölçüleriyle Karşı çıkınız Şeriat karşı çıktığı için karşı çıkınız Yoksa hevanızın Nefsinizin tabunuzun ölçüleriyle karşı çıkmayınız Onlar öyle istedi diye karşı çıkmayınız Şeriatın süküt ettiği şeyde siz de sükut ediniz Şeriatın konuştuğu şeyde siz de konuşunuz Ey oğul Başkalarının kötülüklerine nefsinin ve hevanın gayretleriyle karşı çıkma Bilakis imanınla karşı çık İman ölçüleriyle karşı koy İman batıla karşı koyar Karşı çıkar Katiyi sarsılmaz bilgi ve inanç, şüpheleri izale eder, giderir. Az ve celil olan Allah ise yegane yardımcıdır. O sana yardım eder ve seninle ölür. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur: Eğer Allah size yardım ederse artık size galip gelecek birisi yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar. Ali İmran Suresi 160. Ayet Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem eyler. Muhammed Suresi 7. Ayet Bir kötülüğe sırf Allah rızası için gayretiyle karşı çıktığın zaman, Allah onu bertaraf etmen hususunda sana yardım eder. Kötülük ehline karşı desteğini esirgemez. Ayrıca senin karşında onları aciz ve zayıf düşürür. Nefsinin, hevanın, şeytanının ve tabunun istek ve gayretiyle karşı çıktığın takdirde ise seni rüsva eder. Kötülük ehline karşı sana yardım etmez. Kötülüğü yok etmeye de muktedir olamazsın. İman günah ve kötülükleri nehyedendir, önleyendir. Eğer kötülüklere karşı çıkan kişi bu karşı çıkma işini sırf iman duygularıyla yapmıyorsa o hakiki nehyedici değildir. Günahlara karşı çıkmak ivassız garazsız sırf Allah için olmalı. Bir kısım insanların hatırı için olmamalıdır. Sırf Allah'ın dini için olmalı, nefsin için olmamalıdır. Allah'ın rızası için olmalı, kendin için olmamalı. Heva ve heveslerini terk et. Amellerinde ihlaslı ol. Ölüm seni gözlüyor. Onun köprüsünden mutlaka geçeceksin. Seni alçaltan bu hırsı bırak. Senin olan, senin kısmetinde olan behem hal sana gelecektir. Senden başkasına ait olan ise sana asla gelmeyecektir. Aziz ve Celil olan Allah ile et. Senin olan behem hal sana geleceğine, senin olmayan da asla gelmeyeceğine göre Kısmetini aramakta bu kadar harisi olma. Aziz ve celil olan Allah, Peygamberine hitaben şöyle buyuruyor. Onlardan, kafirlerden, bir sınıfa, kendilerini fitneye düşürmemiz için verdiğimiz ve faydalandırdığımız bu dünya hayatına mahsus ziynetlere ve saltanatlara sakın iki gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem daha hayırlı hem de daha devamlıdır. Daha suresi 131. Ayet Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyan kişiye en zor gelen şey insanlarla konuşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. İşte bunun içindir ki bin arif içinde ancak birisi insanlar arasında konuşabilir. Ne var ki bu bir kişi de peygamberlerin sahip bulundukları kuvvet ve güce muhtaçtır. İnsanlar arasında konuşan bu arif peygamberlerin sahip bulundukları kuvvete nasıl muhtaç olmasın ki? O, her sınıf insanla karşılaşmak ve bir arada bulunmak durumundadır. O, aklı erenle de, ermeyenle de, makul düşünülebilenle de, düşünemeyenle de hemhal Kah bir münafıkla, kah bir müminle bir arada oturur. Arif, büyük zahmet ve meşaketlerle karşı karşıyadır. Hoşlanmadığı, çirkin şeylere de sabreder, tahammül gösterir. Bununla beraber, o içinde bulunduğu sıkıntı, meşakkat ve tehlikeler karşısında manevi bir koruma altındadır. Gördüğü vazife ilahi muamenete masardır Zira o, halk arasında yaptığı konuşmalarda izzet ve celal sahibi hakkın mümessilini yapmaktadır. Kendi nefsine, hevasına, ihtiyarına ve iradesine uyarak konuşmaz. Ancak hakkı konuşur, hakka dayanarak konuşur. Daha doğrusu o hakkı dile getirmeye icbar edilir. Hakkı söylemekle vazifeli kılmır. Dolayısıyla bu vazifesi esnasında manevi koruma alınır. Eğer aziz ve celil olan Allah'ı tanımak ve arif olmak istersen kalbinden fanileri çıkar. Kainatta yegane tasarrufun Allah'ın hakkı olduğunu, insanların sana ne bir zarar ne de bir fayda veremeyeceğini iyi bil. Zira sen işte ancak bu inançlarla Allah'ı bilebilirsin. Vah Dünya elde bulunabilir. Elinde dünyalığa sahip olabilirsin. Cepte bulunabilir. Cebinde dünyalık bulundurabilirsin. İyi ve halis niyetlerle ve sadece sebep kabul ederek dünyalık biriktirebilirsin. Fakat dünyanın kalbe girmesi caiz değildir. Kalbi dünyalık sevgisini açmak caiz değildir. Dünyalığın kapıda durması caizdir. Fakat kapıdan içeri girmesi asla caiz değildir. Eğer Kalbini dünyalık sevgisini açtıysan sen daha hayır yoktur. Bu arif kişi kalbini dünyalıktan ve insanlardan arındırdığı zaman sanki maddi bedeni varlığı ortadan kalkar. Maddi bedeni, menfaat endişelerini hissedebilecek duyguları ortadan yok olur. Öyle ki afet ve musibetlerin vukuunda kendisinin içinde hiçbir değişiklik meydana gelmez. O isnada kendisinin varlığı ile yokluğu birdir. O bir. Ancak aziz ve celil olan Allah'ın emri geldiği yani ondan ilham geldiği zaman bulunur ve onu uyur. Bir de Allah'ın nehi geldiği zaman bulunur ve ondan kaçınır. Kendiliğinden asla bir şey temenni etmez. istekte bulunmaz. Hiçbir şeye haris olmaz. Telif ve terkip gücü onun kalbine konur. Bazı şeyleri değiştirme salahiyeti yani bazı tasarruflar kendisine verir. Ey ilimde ve amelde hainlik edenler Siz neredesiniz? Bu arifler nerede? Ey Allah'ın ve Resulünün düşmanları Ey az ve celil olan Allah'ın kullarının yolunu kesenler Siz açık bir zulüm, açık bir ikiyüzlülük içindesiniz Ey alimler, ey zahitler Bu ikiyüzlülük daha ne zamana kadar devam edecek? kendilerinden bir miktar dünyalık koparabilmek, dünyevi ve şehevi zeklere nail olabilmek için sultanlara, hükümdarlara ve devlet ileri gelenlerine daha ne kadar yüzlülük edeceksiniz? Bu zamanda sizler ve devletin ileri gelenlerinin birçoğu Allah'ın malında, mülkünde O'nun kullarına zulmeden zalimler hıyanet eden hainlersiniz. Allah'ın İki yüzlerin saltanatını yık Bellerini kır Onları rezil rüsva Yahut kendilerine tevbe nasip et Zalimleri kahret Yeryüzünü onlardan temizle Yahut Halleni ıslah et Amin. Ey hükümdarlar Ey dünyada saltanat sürenler Ey köleler Ey ezilenler Ey zalimler Ey adiller Ey münafıklar, ikiyüzlüler, ey ihlas sahipleri, dünya geçicidir, fanidir, sonludur. Dünya encama ulaşmaktadır. Ahiret ise ebede uzanmaktadır. Ahiret hayatı ebedidir, sonsuzdur, nihayetsizdir. Kendi mücadeve zühdünle aziz ve celil olan Allah'tan gayrı her şeyi kalbinden çıkar. Masivadan sıyrıl, Kalbini, İzzet ve celal sahibi Rabbinin gayri şeylerden temizle Herhangi bir şeyin seni aziz ve celil olan Rabbinden ayırmasından sakın Nasibin olan rızıklar geldiği zaman Onlara kendi arzunla ve hırslı sevginle değil Bilakis züht ayağı üzerinde durarak Allah'ın taksimatına muhafakat eliyle Ve gelen manevi emir eliyle uzak Zühtali devam ettikçe bedene tesir eder. Kalpte bir hüzün, bünyede bir itidal meydana gelir. İşte bu hüzün ve itidal hasıl olunca, aziz ve celil olan Allah'tan bir genişlik, bir ferah ve sürur gelir. Kişi Allah'ı tanımakla ferah ve genişliğe kavuşur. Allah ondan hüzün ve kederi giderir. Mümin, halktan, maldan, mülkten, aile efradından kalben ayrılır. Zahirde onlarla meşgul olur, alakalınır. Fakat kalbi daima Allah'ın elçisinin yani ilhamın gelmesini bekler. Beldenin kapısına varmıştır. Yani Allah'ın huzuruna giden kapıya varmıştır. Zahiren yanlarında ve aralarında bulunduğu halde gerçekte aile efradına veda etmiş manen onlardan ayrılmıştır. Esasen mümin ebedi olarak ayrıdır. Görünüşte halk arasında ve onlarla birlik olduğu halde, gerçekte ve manen onlardan ayrılmıştır. O, nesli itibariyle ve zahiren halkla beraberdir. Gerçekte ise Allah'la beraberdir. Kalpte tevhid yerleştiği zaman, zahir itibariyle amel sahih olur. Zira bu durumda, senin nazarında zahirinde, batınının da, zenginliğinde, fakirliğinde, halkın sana teveccüh etmesi de, senden yüz çevirmesi de, seni övmeleri de kötülemeleri de birdir. Sen onları kalbinden nasıl çıkarıp atmaysın ki? Orası aziz ve celil olan Allah'ın sevgisini, O'nun zikri ve O'na olan şevkle dolmuştur. Allah'tan başka şeyler ise kalbine darlık ve sıkıntı verir. İşte kalbinin Allah sevgisiyle dolmasıyla artık orada hakimiyet Allah'ındır. Orada yalnızca Allah'a dostluk vardır. Bu durumda sen, hakikaten Allah'ı seven bir kişi olur Alim olur öğretici olur hakim olur Hikmet ehli kişilerden olursun başkalarına Hikmet saçarsın kendin Allah'a yakın olduğun gibi halkı da Allah'a yaklaştıran kişi olur kendinin edepli olduğun gibi insanlara da edep saçar onları da edeplendirirsin İnsanlardan müstahni duruma gelirsin Ey öğrenmenin cahili Sırf cehaletinden öğrenmeyi bıraktın da öğretmeye kalkıştın. Öğretmekle iştigal etmeye başladın. Fakat boşuna uğraşma, zahmete girme. Senden hiçbir şey çıkmaz. Elinde hiçbir kimse fela ermez. Zira kendisinin muallimi, kendisinin öğreticisi olmayan. Nasıl başkalarının muallimi olabilir ki? Sen önce kendinin öğreticisi olmalı. Önce kendini öğrenmeli. Ey ahal! Aziz ve celil olan Allah'a aciz isnad etmeyiniz. Kudret ve takatin aciz sanmayınız. Sonra kafirlerle birlik olursunuz, hükümle amel ediniz. Ta ki bu amel sizi ilme ulaştırsın. Tam ve kamil amel sahibi kişiler olduğunuz anda Allah'ın kudretini müşahede edersiniz. İşte o zaman kalplerinizin ve özlerinizin ellerine telif terkip gücü verilir. Bazı hususlarda tasarruf gücü verilir. Kalbin zaviyesinden Allah ile aranda hiçbir Hicap perde kalmayınca Allah seni bazı hususlarda salahiyet sahibi yapar. Seni kendi sırrının hazinelerine muttali kılar. Kendi fazlının sofrasından yedirir. Ünsiyet şarabını içerir. Seni kendisine yakınlık sofrasına oturtur. Bütün bunlar kitap ve sünnet ile amel etmenin semelsidir, meyvesidir. Sen kitap ve sünnet ile amel et. Yaşayışını onların esaslarına uygun olarak geçir O ikisinin hükümlerinden asla ayrılma Ta ilmin sahibi sana gelinceye ve amel seni alıp ona götürünceye kadar Hükmün muallemi senin için şehadette bulunduğu zaman seni ilmin kitabına götürür Orada mevcudetini tahkuk edince de kalbin ve manan ikame edil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ellerinden tutar Doğruca Rabbinin huzuruna götürür ve kendilerine hitaben şöyle der. İşte sizler ve Rabbiniz. Bu Allah'ın kudret